hazır. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Günaydın merhaba. Günaydın merhaba. Evet yani olabilecek Dante'nin Cehenneminden çıkmak kitabından çıkma bir dünyanın içinde olduğumuz artık Giderek pekişiyor yani. Evet. Yani biz sabahtan beri zaten 10 ayrı yerdeki <gülüyor> Felaket felaketleri hepimizin. söyledik. Yol, evet. Ama bu Ukrayna meselesine biraz daha seninle Malezya Hava Yolları'na ait yolcu uçağının Ukrayna'nın doğusunda ayrılıkçıların bulunduğu yer üzerinden düşürüldüğü ve 300 kaç 298 kişi geliyor. Evet. an hmm, öldürdü öldürdü 280'in yolcu 15'in millette 295 kişi hayatını kaybetti Evet, şimdi bu Malezya hava yollarının daha önce de vukuatı olduğu için işte evet. şey, binenlerden bir tanesi de uçağa e, Hollanda'dan kalkıyor işte uçak. E, oradan binenlerden bir tanesi de işte eğer kaybolursa hani bir şey olursa işte uçağın resmi değil hatta resim çekip Twitter'a koymuş. Öyle mi? Evet bu. öyle de acıklı bir durum var yani ortada. Bu da Dante'ye uyar. Evet yani hani insan dramının ve işte bir yolcu uçağı yani sonuçta oradan herhangi birinin uçağı uçuyor olabilirdi. Nitekim Putin'in kendi uçağının oradan geçtiği iddia edildi. Putin'in yani kendi aynı uçağı ayrılıkçıların olunduğu bölgede çatışmaların en yoğun olduğu bölgede Ukrayna üzerinde uçacakmış. Ve buradan da e, Ukrayna ordusu bunu düşürmeye hedefliyormuş. Böyle bir iddia mı var? Ha, yok yok hayır değil. Yani kendisinin Putin'in e, uçağının uçtuğuyla ilgili bir şey var. Öyle bir komplo teorisine girilmiyor. Çünkü burada e, şimdi şey e, hani çok ciddi bir de bir, hele, belli ki istihbarat savaşı da var ortada. E, hemen e, şeylerle ilgili bu ayrılıkçılarla ilgili Rusya yalnız ayrılıkçılarla ilgili Çok ciddi kanıtlar ortaya kondu onların düşürdüğüne dair yani ellerindeki silah kapasitesi bir kere şimdi her tür şeyle koskoca bir yolcu uçağını düşürmek mümkün değil. Daha önce işte yani hani e, işte e, bir Ukrayna uçağı geçiyor falan filan biz onu düşürüyoruz. O işte görecekler falan gibi de e, sosyal medyada paylaşımlarda evet. bulunmuşlar. E, ondan sonra onu ellerindeki işte silahlar e, paylaşıldı. Hemen o silahların varlığını da paylaşıldı. E, Yok etmek için bir anlamda gizlemek için daha önce övündükleri yani silahların varlığını gizlemek için işte sosyal medya paylaşımları silinmiş i̇şte ve tabii konuşmalar var e, izlenen batılı istihbarat örgütleri de belli gözleri tamamen orada e, onlardan işte o konuşmalarda da e, bu tarz şeyler olduğu yani düşürüldüğüne dair e, ...şeyler olduğu söyleniyor. Dolayısıyla yani... ...bir de zaten yani hani düşüldüğü yerde... ...hava sahası tamamen... ...ayrılıkçıların olduğu yerde. Ve bundan dolayı hani... ...şüpheye mal bırakmayacak şekilde... ...ayrılıkçıların üzerinde... ...Rusya yanlılarının üzerinde... ...bu <gülüyor> Evet ama Rusya'ya göre değil. Rusya'dan Putin'in yaptığı açıklamasında... ...bu olayın sorumlusu o topraklarda... ...bulunan devlettir demiş... Elbette yani şimdi e, o, hani bunu söylerken aslında çok da elastik de bir açıklama bu çünkü şeye de dayandırabilirsiniz yani o devlet bunlara yol açmasa işte bugünlere gelmezdi evet. sorumlu da vesaire ama e, hani tabii ki Putin bunu söyleyecek ve kendi e, işin fenası e, seyircisi kitlesi diyelim asıl kitlesi ona inanıyor zaten. Çünkü e, Ukrayna'nın Hani etkisiyle zaten e, %60'lardan e, destek oranı %80'lere çıkmıştı. Şimdi geçen aydan beri de %92'ye çıktı. Şu an Rusya'nın %92'si e, Putin'e karşı, e, Putin'in iyi bir lider, çok son derece başarılı olduğunu e, düşünüyor ve hakkında pozitif görüşlere sahip. Şimdi bu %92 çok ezici. %92 mi? Bu, bunu duymamıştık. Çok büyük evet. bir rakam. Ben gidiyorum. Evet ya Rusya. Yani Rusya <gülüyor> kim yapmış ona bir bakalım yani. aslı varken böyle taklitçilerinden sakınınız gibi bir durum oluyor. Türkiye'de bak %92'lere çıkamıyoruz daha. Bakın ya, o noktalara gelemedik. Eee totalisi la siz dijoseda mı gönderelim bilmiyorum. Eee dünyada da Rusya'nın eee imajı giderek irtifa kaybediyor. İşte dünyada da işte Putin'i sevmeyenler ne? Işte şimdi artık eee %50'lere doğru yükseliyor yavaş yavaş. Ondan sonra ve şey e, özellikle Batı Avrupa'da ay, Batı Dünyada diyelim. E, Amerika'da ve Avrupa'da artık bu oran %70'ler eee ve üzerinde yani hani e, dünya geneline baktığımızda hiçbir kıta yok ki Putin sevilsin öyle diyelim genel olarak da durum böyle e, hal böyle olunca şimdi bi, bir anda Rusya'nın aşırı sevdiği bir lider bir anda dünyanın nefret ettiği bir lider üstelik de e, Ruslar e, bütün bu olay, olaylar olmadan önce diyelim yani olmaya başladığında da hani olaylar derken işte bu uçağın düşürülmesi gibi hikayeler falan filan ve son zamanlarda Ukrayna'yı çok iyi Türkiye'de den herhalde azdır ama e, ciddi çatışmalar oluyor vesaire Şu, yani orada kan gövdeye getiriyor açıkçası e, ve e, hani bunlar olmadan önce Ukrayna ilk patlak verdiğinde o, e, kriz olarak Ruslar Putin'in tavrının e, ülkelerinin e, dünyada saygın bir ülke haline gelmesinde katkısı olacağını düşünüyorlardı yani Rusya ile ilgili görüşlerin pozitifleşeceğini Düşünüyorlardı dünyada Halbuki işte tam tersi oldu. Fakat bu da dediğim gibi ülke için son kertede, ülke içinde algılanamıyor demek ki. Veya algılansa bile bir e, inkar sendromuna mı gidiliyor nedir? Neden algılanamıyor peki? Medya muhtemelen cevaptır ama başka ee, var, de var mı? Valla bunun mı? için birazcık da Türkiye'ye de bakmak lazım belki yani. hani <gülüyor> Türkiye'de de niye böyle? Türkiye'de de böyle bir ilüzyon var. Mesela bu Gazze hikayesi çok sahiplenilirken... Türkiye'nin sanki bütün dünyada seviliyormuş gibi, bütün Orta Doğu'da seviliyormuş gibi bir şey var. Algı var bir yandan da. Yani buraları bizden sorulur gibi pek öyle değil tabii ki. Yani hani durumlar yalnız hani Rusya'nın özeline baktığımızda işte tabii ki medyanın çok büyük etkisi var. Hatta geçtiğimiz haftalarda işte Avrupa'da mesela. Bu işin Hani yankılarına bakınca Avrupa'daki politikacıların, üst düzey politikacıların ve özellikle e, Avrupa Birliği'yle angaja olan politikacıların son derece Ukrayna ile ilgili kafalarının meşgul olduğunu gözlemlemiştim. Dediğim gibi Türkiye'de biz başka bir dünyada olduğumuz için hani Irak'ta vs. başka konular hep bizim aklımızda var. E, Ukrayna'nın bu kadar gündemde olmasına ben şaşırmıştım. E fakat bienal de şunu vurguluyorlardı. Bunu da çok duydum. E, Ukrayna'daki ailelerin dahi mesela işte yani diyelim ki anne Ukrayna'da, kızı e, Rusya'da, şeyde Moskova'da. E, aralarında müthiş bir ayrılık e, bir hani adeta nifak tohumları ekildiğini müthiş bir kutuplaşmaya gittiklerini ve annesine kızının mesela inanmadığını böyle durumların ortaya çıktığını söylüyorlardı i̇şte propaganda makinesi olarak niteliyorlardı Kremlin'in işte Rusya'da işte medyanın halini Tabii sosyal medyada bildiğiniz gibi artık hani almış başını gitmiş durumda yani kendi hikayesini yaratması Kremlin'in evet, Troll o da iyi troll kullanıyor Evet iyi e troll kullanılıyor. sosyal medyada işte yani hani şeyin Putin'in parçası Birleşik Rusya'nın özellikle para verip tuttuğu böyle bir şey grubu var sosyal medya yorum grubu vesaire işte Türkiye'de de bunun örneğini görüyoruz artık ve onun dışında da yani algıların yönetimi konusunda işte bir süper kahraman gibi putin'de Tıpkı aslında Erdoğan'ın ol, olduğu olmaya öykündüğü gibi. Evet. Hani farklı stilleri var. Bu bizi yanıltıyor. Ve çok sık karşılaştığım bir yorum e, Türkiye'nin işte bir demokrasi geçmişi var. Rusya'ya bakın. hani Rusya'nın geçmişi tamamen işte komünist bir ülke. E, işte Demir perde ülkesi. İşte demir perde ülkesi diyerek çok bazı şeyleri azımsıyoruz belki. Hani soğuk savaş döneminin e, kafamızda bir imgesi var. İşte Bir hani orada zaten hani her şey çok berbat çok kötü ve çok işte şey insanlar hani e, bir anlamda hani güdülen koyunlar gibiler gibi mi nedir vesaire öyle bir algı var herhalde. Ondan dolayı hani Rusya'yla bir karşılaştırmama hali bakın işte biz çok daha farklı bir geleneğe sahibiz Türkiye'de. İşte ama gelenek çalışmıyor. <gülüyor> Gelin görün ki yani bugün de yaşadığımız aslında bir demokrasi ilüzyonu. Ee, büyük ihtimalle birinci turunda sonuçlanabilecek bir seçimlerden bahsediyoruz cumhurbaşkanlığı derken hani cumhurbaşkanlığı seçiminin döndüğü hal e, bir, bir siyasi şey aslında tamamen hani olmadığı bir şeye geldi bile zaten cumhurbaşkanlığı. Evet yani ben de onu soracaktım. Şimdi bir yanda şey var elimizde sadece bugün haberleriyle işte Gazze'ye gün bir karadan, havadan ve denizden yürütülen dört yücün öldürülmesinden sonra punharca ve soğukkanlılıkla bir cinayet furyasından sonra öldürülmesinden sonra Gazze'ye büyük bir saldırı başladı. Arkasından işte şeyi okuyoruz. Irak'ta mesela... Müthiş şeyler oluyor. Ee, henüz sonucunu bilemediğimiz ama muazzam IŞİD saldırıları var sağ tarafta. Solda sağda. Pakistan'da Nawaz Şerif ailesinin Lahor kentindeki güvenli konaklarının etrafında 10 saat süren çatışma var. 10 kişi öldürülüyor. Arkasından Felluce'de bir operasyon Irak'ta. gene 9 ölüden bahsediliyor. Kabil havaalanına saldırı var. Ne olduğu belli değil. Kaç isyancı, evet. ölüm var mı yok mu? Ve belki de en acayiplerinden biri IŞİD'in bir saldırısı ele geçirmişler. Humus'ta Palmira'da bir doğalgaz kuyusunun ele geçirmişler. 340 kişiden haber yokmuş. Güvenlikçilerden ne oldu? bir Paramiliterlerden filan. Böyle bir ortam var. Bir taraftan bu ortam içinde cer yani diyor. Bir öbür taraftan yolsuzluk sonucunda mesela fezlekeleri meclisten kaçırma teşebbüsü de bahanesinde doğru çıkmadı diyor bugün Cumhuriyetin manşetinde de var. Fena yakalandılar diye hakikaten ama komisyon başkanı yetkisi olmadan fezlekeleri iade etmiş AKP'li komisyon başkanı Hakkı Köylü. Ben gördüğüme göre karar verdim. Toplantıya da ben karar veririm diye artık yani değil demokraside <gülüyor> ne, nasıl yorulmayacağımızı bilemediğimiz şeyler oluyor. Bir yandan Suriyelilere çeşitli Antep'te, Adana'da ve başka yerlerde şeyler oluyor. saldırılar ve gerginlikler bir cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyoruz. Nasıl olacak bu iş sence? <gülüyor> Valla yani işte sizin saydıklarınızı üzerine eklemek deneyim. İşte Afganistan'da işte işte seçimler oldu. Mesela seçimlerle ilgili çok ciddi şaibeler var. Şimdi o Kaizari son derece yolsuzluğa batmış evet. e, lideri Afganistan'ı bırakıyor işte ve yerine geçecek kişi ile ilgili işte ele, e, bu seçim yolsuzlukları vesaireyle ilgili çok ciddi şaibeler var. Orası karma Yani zaten Afganistan'dan biraz bahsettiniz ama bir işin bu boyutu da var. Afrika, yani Afrika'da işte bu ıı, radikal dinci olarak adlandırılan artık ben ne diyeceğim bilemiyorum. Yani İslamcı demek doğru değil, bence radikal dinci değil, böyle hani böyle, böyle boku haram gibi korkunç örgütler var. Ama kızlardan da hiç haber yok. Evet, o, o da yani Unutuldu. şey yapıldı. Bitti yani. O. Kay kayboldu gitti o da yani. Onun dışında yani hani bu Kenya ve Nijerya'nın hali zaten orada ikide bir bombalar patlayıp duruyor. Yani olaylar olup duruyor zaten hani o örgütler nedeniyle. Bir bu, orada müthiş karmaşıklıklar var. de yeni uyarı var. Kenya ve Yemen'e seyahat etmeyin dikkat edin diye. Somali'deki Türk vatandaşları da tahliye ediliyormuş. Artan terör olayları ve evet. tehditlerin artması nedeniyle böyle de iki durum var yani. Bir de tabi şey var. Libya'da da e, bu gene orada da olaylar karışık. Trablus'ta evet. e, ile ilgili çok ciddi çatışmalar var. Geçici bir ateşkeş sağlanmış ama sabah saatlerinde gelen bilgilere göre havalimanı civarında. iyi bari. İyi bari i̇yi evet, haber evet yani. <gülüyor> izle, i̇yi haber haber. İyi haber evet. Teşekkürler Can. Şimdi yüreğime süs sahip bir de. <gülüyor> coss coss şeklinde. Ee, şimdi yani hakikaten bu, bu dünyanın bu tablosuna baktığımızda... Türkiye'nin belki de çok dikkatli olması gereken, gerçekten de evet. dengeli olması gereken ve hakikaten rasyonel analizlerin yapabildiği bir ortamda oluyor olması lazım. Ama değil işte yani tam tersi bir Türkiye'de belki tarihinin en irasyonel dönemlerinden bir tanesine gidiyor. Artık hani bir deneye gidiyor çünkü. Bir laboratuvar, siyasi laboratuvara dönüşüyor ee, ve işte başkanlık sistemine gidiyoruz. Erdoğan hiç niyetini saklamıyor. Ee, ve birinci turda da bu seçimler işte e, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığıyla sonuçlanırsa ki bu konuda ciddi emareler var Kamuoyu araç ciddi alınabilecek kamuoya araştırmalarına baktığımızda yani şimdi o zaman yani yapılan aslında yaşanan şu an çok süreel bir durum çok normal bir seçime gidiyormuşuz gibi işte Selahattin de yeni hayat vaat ediyor ne yeni hayatı yani ne iyi ne, neden bahsediyoruz yani şu an BDPDP e, Yüzde bilmem kaç alsa da iyi o yeni hayat <gülüyor> neyse o da yani yok ortada öyle bir şey veyahut da Ekmelettin İhsanoğlu da zaten Erdoğan'ı e, zorluyor mu o da ayrı bir konu yani hani o da çatı vesaire diyerek. Ortada Fakat yani muhalefetin Diyelim ki %50'lik bir blok halinde olsalar bile Bir dağılmışlığı var ortada Yani apayrı şeylerden bahsediyorlar Olaylardan Apayrı Türkiye'lerden adeta bahsediyorlar Hani bunu söyleyince de işte Ne demek şimdi sen bas geç mi demek istiyorsun Ya da onu mu diyorsun, mu diyorsun. Ya yok böyle bir şey ben başka bir şeyden söylüyorum Türkiye'de demokrasi çöküyor ne, Nesi vardıysa da artık yok Yani bu bir artık yaşadığımız hayal şu an sanal bir şeyde yaşıyoruz ve 10 Ağustos'ta adeta bir afyon sanrısı içindeymiş gibi yaşadığımız bu olaylar, bu haller. ay işte seçiyoruz onu seçeceğiz bunu seçeceğiz onu yapacağız işte işte rüzgar geliyor o geliyor bu gidiyor falan ama müthiş o bir, şu an yara bere içinde halimiz herhalde 10 Ağustos'tan sonra ortaya çıkacak birden o afyon kesilince. Ve onun müthiş ağrısını kim çekecek ben bilmiyorum. Hani bugün e, bir şey varmış gibi yapanlar o gün ne diyecekler ben merak ediyorum. E, çünkü gerçekten yani hani durdurulamaz bir hale gidiyoruz. Ve Türkiye çok daha yaratıcı olabilmeliydi. Adayların e, seçilmesi gayet normal bir şeye gidiyor ahalinin ötesinde bir şey yapıyor olabilmeliydi. E, Türkiye'de bu e, e, diyelim e, demokratik duyarlılık vesaire olabilmeliydi. Çünkü Erdoğan'ı desteklersiniz, desteklemezsiniz, seversiniz, sevmezsiniz. AK Parti seçmenin büyük çoğunluğu da parlamenter sistemden yana. Ama hiçbir şey fark etmeyecek. Evet. Son kertede. Bunu da biliyoruz. Hiçbir önemi yok o insanların da ne düşündüğünün. Çünkü onlar da razı gelecekler liderlerine isterse. Ve Erdoğan'ı hiç, hiç saklamıyor. Yani bu anlamda onu ben çok dürüst buluyorum. Diğer belki adayların yaptığından da çok daha olduğu gibi bir tablo ortaya koyuyor. Yani hani burada biz kendimizi kandırırız eğer dersek Erdoğan seçilecek ve başkanlık sistemine gitmeyecek. Hani belki ikinci tura kalılırsa vesaire bunu yapması daha güç olabilir. Belki orada bir Türkiye'nin nefes aldığı bir dönem birazcık... bir saniye falan gibi bir one minute haliyle şey olabilir ama yani o dahi bence öyle olsa dahi zaten bir soru işareti ikinci tura kalınsa dahi hani bir anlık es alınması ötesinde ne olacağı soru işareti ama e, ya bu, bunun ne olduğunu bilmemiz lazım. Yani şimdi Erdoğan'ın son dönemine vesaire bakarak herhalde işte açılımlar yapacak. Çok iyi olacak. Bir işte bir çok kucaklaşacak toplumda balkon konuşması yapacak. Bunları diyen varsa yani ben bilmiyorum. Yani tabii ki e, iyimser olmak her zaman iyi bir şeydir. Ama e, bence gerçekleri birazcık görüyor olmak lazım. Yaptıklarımız, yapabileceklerimizin <gülüyor> kanatıdır gibi bir durum var ortada. Evet, <gülüyor> yani şey de durumu çok artık açık bir gerçeklerden tamamen kopmuş bir durum. Var. bu 17 Aralık soruşturması meselesi apaçık meclisten kaçırılıyor ve bu... artık sudan gerekçelere bile lüzum görünmeyen bir hale geldi. Yani bir hihrist gibi ya da indeks gibi bir mesele, dizin gibi bir mesele zaten dünyanın en saçma sapan gerekçesiyle savcıya iade edilmesi ama on, o bile yokmuş ve bu da fark etmiyor yani. Bu, bu da fark etmiyor ve e, yani e, şimdi bu yolsuzluk soruşturmalarını tamamen Havada kalması bir anda. Bir anda da şöyle bir durum var. Dün mesela dün akşam meclise geç saatlere kadar ile ilgili görüşmeler vardı. Ve yaşam odası diye yatıldı kalkıldı, konuşuldu edildi. Vay nasıl, şey olmaz, bilmem ne olmaz, şu olmaz, bu olmaz vesaire. Hani şart olmaz, dünyada her yerde şart falan derdi. E sonra ne oluyor? Yani dün birkaç gündür zaten bu Soma tartışmaları devam ediyor mecliste. Yok yani bunun açıkça mecliste bu AKP milletvekilleri tarafından bu dilendiriliyor. Ya bu masraflı bir şey. Ya bu masraflı olsun yani. Bunu da şey düşünsün. o madeni işletenler düşünsün vesaire. Yani karlarından kessinler ama ziraat işte odası konusu rafa kalsın. Böyle durumda işte karından kessin denilen kişinin aynı zamanda bağlantılı olduğu evet. durumu akla geliyor. Adalet ve Kalkınma Partili evet. milletvekilleriyle Yani sonradan işte medya işte bu kadar takipçisi olacağız dendi yani ana akım medyada bilmem ne şok şok şok vesaire işçilerin hallerinden şey olduğundu böyle üzüntüler duyuldu şu bu, oldu bu Ama ondan sonra ne oldu yani e, hani gene işte basında takip eden bazı gazeteler şunlar bunlar var ama büyük bir ölçüde yani biz ne olduğunu soruşturmanın ne boyutta olduğunu şunu bunu hiçbir şey bilemiyoruz duymuyoruz. keza hani bu konuda bir hassasiyet olması artık hani e, ya birkaç tane milletvekili bu işle ilgileniyor olmasa şu an bu iş kapanmıştı. Birkaç tane birkaç kişi var. O evet. kadar. Ya çok da budur. ilginç bir durum var mesela bugünkü tarafta gördüğümüz bir haber de inanılması kolay olmayan bir haber. Enerji Bakanlığı'nın taşeronu olarak kömür çalış çıkartırken işte 301 kişinin ölümüne yol açan işçinin faciaya Sebep olan birinci derecede sorumlu Soma Holding'e devlet şimdi üste de para verecekmiş. Yani AKP'lilerin önergesiyle Soma'da evet. kömür çıkaran taşeronlara 250 milyon prim verilmesi için hükümete yetki verilmiş. O yani zaman şöyle Soma mi olacak? Soma Holding'e de 86 milyon liralık bir para düşüyormuş. Şöyle bir, bir şey mi olacak o zaman? E, Soma'daki madencilerin ailelerine verilecek olan tazminat bizim cebimizden mi çıkacak? Bunu sorumlusu biz olarak mı göstereceğiz Evet. 재미, zaten them Hani demin şeyi söyledim ya birkaç milletvekili ilgilenmese diye şimdi bunun sebebi şu sivil toplumda hala ilgilenmeyen ilgilenenler var mı? Var. Elbette ki yani kimse alınmasın bu anlamda veya işte şeyde e, kamuoyunda duyarlılık bu konuda muhakkak çok duyarlı ve sıkıntı duyan insanlar var mı? Var. Ama sonuçta meclisinde bir görevi var ve bir, bir şeyler gene de bu kadar ezilip e, hani dip noktaya itilmeye bir anlamda can çekişmeye rağmen işliyor. Yani şimdi mecliste bu tartışmalar vesaire oluyor olmasa e, ve bazı milletvekilleri e, işte soru önergeleriyle şunlarınla bunlarınla e, yani konuşmalarıyla zorluyor olmasa tamamen bu iş yani siyasi olarak kapanmıştı. o Benim kastim oydu. E, ve e, bu anlamda parlamenter sistemin rafa kalkmasını ki şu an neredeyse kalkmış bir halini yaşıyoruz. yani e, me meclis belki yüzde e, beş kapasiteli mi çalışıyor diyeyim şey olarak yani fonksiyonerliğinin e, işlerliğinin e, bizim noterlik adeta e, AKP tarafına getirilen e, her şeyi onaylamak ötesinde e, hani ancak belki böyle bir yüzde gösterebilirim bir yüzde beşten yukarı çıkmam yani onun da kalkıyor olmasının Türkiye içinde demek olacağını bir düşünelim yani e, şimdi e, Soma Holding ile ilgili soruşturmanın tamamen yok olması orada işte tutuklu olanların çıkması bunların gözünüzün önünde olduğunu ve hatta belki de gözünüzün önünde olamadığını düşünün. Şunun an yine basında bir şeyler yazılıyor bundan birkaç ay sonra o, bu da olmayabilir hiçbir şey duymayabilirsiniz. ancak sizin ailenizin yakınlarınızın bir şey başına geldiğinde ancak bu, e, neyin ne olduğunu nasıl bir düzen yaşandığını Türkiye'de farkında oluyor olabilirsiniz. E, canınız yandığını, canınızın yandığını kimseye duyuramıyor olabilirsiniz. Ya belli, belki belki böyle, böyle bir noktaya gidiyoruz. Yani, yani dün zaten mecliste bir ANAP partili milletvekilinin eşliğinde giden bu Musul'da kaçırılanlardan birisinin ailesi aile efradından biri öyle söylemiş açıkça zaten. Evet. Bir tek bir haber o da alamıyoruz bile demiş. 40 gün oldu yani. Evet yani işte. Ya, haber yasağı var çünkü. Haber yasağı var işte hemen işte e, güvenlik deniyor işte normalde hatta bir gazeteci çıktı bir gazeteci yani işte düşünün adı gazeteci ama işte kendi benim de yakınlarım kaçırılmıştı biz haber yapılmasını kendimiz istemedik diye böyle hani üstten üstten böyle sert sert bir tavırlarla bir konuşması vardı. çünkü efendim şeymiş milli güvenlik hani bilmem neymiş, fiymişmiş. Ya bu taassup bu hani hemen bir gerçekten de şey oluşuyor. Sinme duygusu. işte tamam doğrudur. İşte demek ki işte şey ne der ona, milli güvenlik falan. Böyle bir boyun eğme hali var. Hemen bir böyle sopa gösterilince, biraz şirret biri, birazcık sesi baskın çıkan biri konu, şey yapmaya başlayınca. Aslında başkanlık sistemi dediğimiz şey e, Erdoğan'ın kendisi için de çok tehlikeli. Bütün AKP'liler için de tehlikeli. Şu an AKP'li üyesiyim veya milletvekiliyim veya bir şeyiyim, yakınıyım diye sevinenler çok cazgır ve son derece e, bastıracak e, kendilerini insanların kapıda beklediğini unutmasın. Ve onların da bir gün çok fena ezilebileceklerini bir akıllarına getirsin. Bu aslında bir gün Erdoğan'ı da altında bırakabilecek bir zorbalık düzenine gidiyoruz. Bahsettiğimiz şey o. Evet. Ve yani bunu kuranlar da bir gün çok acı çekecekler. Bu yani evet, ne diyeyim? Bu, evet. Peki. Ve evet, pekime gidiyoruz? Ay kime oy vereceksiniz acaba falan yani değil mi? sohbette bu yani. <gülüyor> evet. İlginç. Peki çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Seyyar. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Radyo program destekçisi olun.